Kafımı kaldırsam Tuna hemen başlayacak konuşmaya ama kaldırmıyorum. Elinden bardağı alıp yaz-kış hep buz gibi içtiğim suyu bir dikişte bitiriyorum. Bardağı masama koyarken Tuna karşımda heyecanla bekliyor, yerinde duramıyor. Bana anlatacağı heyecanlı bir şeyler var demek ki. Kafımı kaldırmadan soruyorum. Tuna şu halının üzerinde bir takla atsana. Çok kısa bir sessizlikten sonra ikimiz birden gülmeye başlıyoruz.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 Şimdi içeri girecek olan hanımın adı Aylan. Ayol çok değişik bir kadın. Gençliğimizin sinema artistlerine benziyor, en çok da Filiz Akına. Ama çok garip giyinmiş. Yeni moda böyle de bizim muhabirimiz yok. Yarları kadar inen siyah dantelli bir etek üzerinde de kat kat yine siyah bir şeyler var. Bir elinde kocu bir yel pazı, öbür elinde çanta. Saçları bile eski model. Tahtından inmiş de biri ona zorlu buraya getirmiş gibi. Arkasında nediymeleri eksik.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 Bir vursam neye uğradığını şaşırır da bir de ölür kalır. Sonra da suçlu ben olurum. Hani derler ya ölen mi, öldüren mi diye. Ağızının kıyısında sevimsiz bir çizgi oluşuyor ama benim bakışlarım onun daha fazla bir şey söylemesine mani oluyor. Kadını nasıl da aşağı alıyor? Sorun ne acaba? Nedir sorun? Size neden bu kadar çok kızdı?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 Yok canım, siz anlamazsınız bu işlerden. Hangi işlerden? Aşktan yani. Aşkı ben de anlamazsam kim anlar acaba? Demek aşktan anlayan bir tek o var ve aşkından deli olduğu kadını bugün buraya terk etmek için getirmiş. Neden öyle düşündünüz? Ha? Aşktan anlamazsınız dediniz ya. Ha o mu?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 Sonra da bana ona olan aşkıını anlat. Ben seni şimdilik hiç anlamak istemiyorum arkadaş. Ne söyleyeceksen söyle ve bir an önce çık bu odadan. Benim kafamı da daha fazla karıştırma. Düşündüklerim az da olsa yüzüme yansımış olmalı ki bana bakarken hafif bir endişe bulut yüzünü yalayıp geçiyor. Siz yine de şimdilik anladığımı farz edin öyleyse dinliyorum sizi.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 Neyse, o benim hastam değil zaten. Bu işe fazla takılmamalıyım. Onu anlamasam da olur. Tam yedi yıl sürdü bu beraberlik. Yedi yılın sonunda yavaş yavaş bendeki heyecan azaldı. Kanıksadım galiba kadını. Derken geçenlerde bir bağırda Karadenizli bir kadın çıktı karşıma. Ama ne kadın! Aklım başımdan gitti. Fena tutuldum kadına. Nalan Hanım'la beraberken bu tür kaçamaklarınız hep olur muydu? Pek olmazdı.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 Dürüst olmak ne zaman utanmazlıkla, ihanetle, acımasızlıkla, küstahlıkla aynı şey olmuş ki. Nasıl bir adam bu? Onun için her şey ne kadar basit? Evdeki hanımın sessiz soluğu çıkmasken, sana ne oluyor be kadın? Sen kendinine sanıyorsun? Yok artık. Üstelik evli ha. Bir de üstelik evli misiniz? Allah bağıştarsa üç de kızım var. Bizim Türkan, hanım hanım oturur evinde. Ama bu las kızının niyeti kötü. Beni bizim hanımdan bile kıskanıyor. Bir den aylanı bilse, kim bilir ne işler açar başıma. Evde hanım. Bir tarafta ondan ayrılmamak uğruna intihara kalkışan sevgili, son olarak da yepyeni bir sevgili daha.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 Bu adamdan hoşlanmadım ama devi misali her yanı eğri bunun bir an önce onunla işimi bitirmeliyim. Pardon adınız neydi? Hayri. Hayri Bey anlaşılan kadınlarla başınız dertte ama yine de siz bu dertleri seviyorsunuz. Seviyorum da şunaylandan beni bir an önce kurtarın doktor hanım yetti canıma. Artık ilaç mı veriyorsunuz uyuşturucu mu bilmem düşsün yakamdan intihar filan edip de benim başımı belaya sokmasın.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 Allo diye bağırıyor. Garsonların bile ondan ödü kopuyor. Demek allo diyor. Aslında henüz Nalan Hanım'la tanışmadık ama sanırım bu Las kızı size daha uygun. Bir anda kıpkırmızı oluyor yüzü, gözlerinden ateş çıkarken, ağzından çıkan bu sözlere ben bile inanamıyorum. Bir kavga etmediğim kaldı adamla hay Allah. Siz çıkabilirsiniz Hayri Bey. Bana Nalan Hanımı gönderin.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 Bakalım naa lan nasıl bir kadın, yıllarca bu adama nasıl katlanmış acaba? Açık duran kapıdan gelen gürültüyle başımı kaldırınca, Tuna'nın kolunda sinirden adeta tepinen, çocuk gibi başını sağ sola sallayarak, ayaklarını yerde sürüyerek ve çok cana aciyan birinin imdat çılgınlıklarına benzer sesler çıkararak bana doğru gelen kadını görüyorum. Tüm bu hareketler çaresizlik sinyalleri. Küçük çocuklar yapar bunu. Annesini sesini duyuramayan, hiç tanımadığı bu dünyada yapayalnız kaldığını sanıp ölümden kaçmaya çalışırken çırpınan çaresiz çocuklar. Bunlar yetişkin insanlara hasta davranışlar değil. Neden bu kadar korkuyu acaba? Bu panik neden? Ayrıca bu nasıl bir panik? Nasıl bir çaresizlik?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 Hımm diye hafif yumuşak bir ses çıkıyor benden. Tuna da şaşkın. Kadının kolunu sıkıca tutarken yüzü gözü tar içinde kalmış. Ona gözümle bırak Hayri'ye de çık diye işaret ediyorum. Hayri arkasına bakarak koridorda uzaklaşırken Tuna da kadını yavaşça bırakıyor. Kolları usul usul aşağı inerken titremesi azalıyor genç kadının.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 kasları ufak ufak gevşemeye başlıyor. Ağlamaktan kızarmış gözlerindeki derin, keskin ve korku dolu bakışlardan etkileniyorum. Yemyeşil gözleri var. İnsanların hüznesi en çok gözlerinin içindedir ve o hüznesi onun yemyeşil gözlerinde görüyorum ben. Yumuşacık bir sesle şöyle diyorum: "Gözleriniz ne güzelmiş sizin, ama çok üzgünlü bakıyorlar."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 İpek mendil göz yaşlarını silmeye yetmedi. Ona önümdeki kutudan birkaç kağıt mendil uzatıyorum. Titreyen elleriyle alıyor mendilleri. Taram, ne kadar çok ağlıyor bu kadın? Nasıl acı bir Feryat bu? Yüreği nasıl da aleve aleve yanıyor? Hani şarkılarda hep söylenir ya, ölüm mü ayrılık mı diye? Demek hayrden ayrılmak ona ölümden bile zor geliyor.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 O ağlarken çektiği acıyı bana da fena halle duyuruyor. Karşınızda ağrıdan ıstıraptan kıvırım kıvırım kıvranan biri olduğunu düşünün. Siz de ona bakıyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Güya bunca yıldır acıya alışkınım. Peh, çok aşk acısı gördüm, dinledim ama hiçbir beni bu kadar etkilememişti. Çünkü hiçbiri bu genç kadının kadar ıstırap çekmiyordu. Aşk dediğin insanı havaları uçurduğu kadar da acıtır zaten. Bunu biliyorum. Bu kadının ki sanki başka türlü bir şey. Bu nasıl bir aşk acaba?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 Hayri Bey sizi buraya biraz daha sakin olasınız ve intihar etmeyesiniz diye getirmiş ama psikiyatri insanları sakinleştirmekten başka işlerde yapar.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 Bunu hissedip de mutlu olabilen kadın var mı acaba bu dünyada? Aydın, yani eşim beni sevmeseyde ben bugünkü ben olabilir miydim? Hiç sanmıyorum. Düşünmek bile acı veriyor insana. Ağrı çok ağır bir ceza bu. Kocam beni sevsin istedim dediniz. Siz kocanızı sever miydiniz? O beni sevsе belki ben de onu severdim. Bu net bir cevap olmadı. Evlenmeden önce eşinizi seviyor mu yüzünüz? Beni sever sandım, seviyor gibiydi o zamanlar. Yani ne onun sevgisinden emindiniz, ne de kendinizinkinden. Bilmem, çok heyecanlı günlerdi. Hayatımda ilk kez bir erkekle çıkıyordum. Bana ilgi gösteriyor, sık sık arıyor, hediyeler alıyordu. Üstelik bütün bunları yaparken ben kendimi suçlu hissetmiyordum. Ailem buna izin veriyordu. İlginc sözler bunlar. Nasıl bir geçmişten geliyor bu kadın? Gençliğinde hiç mi kaçamak yapmamış? Hiç mi birilerine aşık olması bile hayranlık duymamış? Daha başındamı yaşamış? Daha önce bunu benzer şeyler yaşadınız mı hiç? Yaşamadım, hiç yaşamadım. Biraz içe dönük bir kişiliğim var, ama toplum içinde çok farklıyım. Eğer işin içinde bir pislik yoksa herkese çok yakın ve sevecen davranırım. Pislik. Yani aşk, meşk filan.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 Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Evlenmeden önce böyle şeyler bana yasaklandığı için o zamanlar bunu çok ayıp sayardım. Ailemin kurallarını uymak, onlara ihanet etmemek için ben de elimden geleni yaptım.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 Şimdi oralara girmek istemiyorum. Demek ki problemi çözecek cevaplar oralarda, bir yerlerde gizde. Şimdi olmasa da bir gün mutlaka. Tamam. Sonra ne oldu? Hayal bile bir dayanak arıyor kendine. Bir umut, birazcık ışık. Bu ışığı hiç göstermedi bana Sedat. Sanki aynı evi paylaşan iki yabancı gibiydik. Ailesi de olmasa kendimi o evde çok yalnız hissedecektim. Nasıl tanıştınız Sedat'la?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 Doğruyu söylemek gerekirse çok hoşuma gitti. O zamanlar kendimi bir masal prensesi gibi hissediyordum. Gazeteciler, televizyoncular bir an bırakmuyorlardı peşime. Ne yapsam olay oluyor. Bir hata yapacağım diye ödüm kopuyordu. Bir yandan da sevinçten içim içime sığmıyordu. Ev kalabalıktı. Kayınmadam gülümseranım, bana hep sarı gelinim diyen kayınpedirim Raifet Bey, kayınbiraderlerim Suat ve ikizim Muzaffer ile hep birlikte yaşıyorduk. Neden hep birlikte? Size neden ayrı bir eve açmadılar? Aslında evlerimiz ayrıydı. Adamlar zaten inşaat yapıyorlar.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 Onlar hemen yeniden hamile kalmamı, bir an önce sağlıklı bir çocuk doğurmamı istediler. Hatta bu konuda çok ısrarcı oldular. Ama ben o ara bunu gözü alacak durumda değildim. Korktum. Korktunuz. Yine kaybetmekten mi? Bilmiyorum. Çocuğu kaybettikten sonra çok zor bir alt ay geçirdim. Odamdan çıkmak istemiyordum zaten. Doğum sonrası depresyonu geçirmiş olmayasınız. Öyle dedi zaten gittiğim psikiyatrist. Sonra tedaviler filan derken düzeldim. Ama yaşadığım gerçekler düzelmedi. Sedat yine aynı Sedattı. O zamanlar acı çektiğimi sanıyordum. Meğer onlar bir şey değilmiş. Asıl şimdi anladım acı çekmek neymiş. Hayır siz yaşamaya dayanamam ben Gülseren Hanım.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 O günden sonra Hayri'nin gözlerindeki ateş yüreğime çakıldı kaldı. Ama o nasıl ateşse yakmadı, ısıttı beni. Ertesi gün sabah yataktan kalktığımda daha iyi hissediyordum kendimi. Hayri hiç yoktu aklımda. Kaldığım yerden hayatı devam ettim. Ailede zaten sorun hiç bitmiyordu. Sedat yine aynı Sedat'tı ama sanki ben değişmiştim. Hayri yine hep yanımdaydı.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 Kibar zarif biriydi Sedat. Özellikle evde değilde arkadaşlarının yanında bambaşka biri olurdu. Nasıl da bürbür kesildiğini, kahkahalarla güldüğünü, esprı yaptığını birtakor alarlarda görürdüm. İşyerinde de sakin az konuşan, insanlara mesafeli davranan biri olurdu. İşi hiçbir zaman ciddiye almaz. Aklı hep dışarda. Arkadaşlarında kalırdı. Bir de giyim kuşan marka giysiler, lüks arabalara düşkündü. Boğolayan söyler, hayatı Korolunu nasıl kandıracağını düşünmekle geçerdi. Çünkü Kayıp Peder'in bunca servetine rağmen çok çimri biriydi.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 Eşimin ailesiyle de iş yerindeki arkadaşlarımla da ilişkilerim eskiye göre çok daha iyi gidiyor. Katıldığım dernek toplantılarından artık sıkılmıyor. Hayatı biraz daha sıkı tutunuyordum. Değişmeyen tek şey Sedat'la olan ilişkilerimizdi. Yatakta ona sokuluyor, gülüyor, konuşuyor ama ondan hiç cevap alamıyordum. Evet.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 Nasıl? Karin Pederimin tek bildiği şey insanları bağırıp çağırmaktı. Sık sık karını, sarı gelini ihmal ediyorsun. Bunun cezası ağır olur diyerek Sedat'ı tehdit ederdi. Aslında o böyle yaparak beni korumaya çalışırdı. Zaten o araya girmese ben Sedattan ayrılamazdım. Nasıl yani? Uzun hikaye bunlar Gülseren Hanım. Siz bana Hayri'yi söyleyin. O ne yapacak? Çekip giderse ben ne yapacağım? Bunu söyleyin.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 Zaten bu ilacı sadece akşam yatarken yarım olarak alın ki geceyi rahat geçirebilesiniz. En kısa zamanda sizi yine bekliyorum. Söylediklerimizi sakın unutmayın. Yapamadım, kendimi tutamadım filan yok. Ne dedimse o olacak. Ben sizi güveniyorum. Bu işlerin altından kalkmak için bana biraz zaman verin.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 Bu kadın Hayri'nin duygularındaki yoğunulmamışlığı, vahşiliği seviyor galiba. Nağlan çıkar çıkmaz elinde bir bardak çayla tuna giriyor içeri. Çayı özelle masamın kenarına yerleştirdikten sonra gülerek bakıyor yüzüme. Ayol Nağlan Hanım ne çok kaldı içeride. Girmesiyle çıkması bir olur sanmıştık. En çok da Hayri beş şaştı bu işe. Salonda söylende durdu. Ne dedi?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 Meğer ben de bilirmişim konuşmayı, gülmeyi, kahkaha etmeyi, bir erkinin gözlerine aşkla, sevgiyle bakmayı. Hayır meğer neymişte ben anlamamışım.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 Armağan her akşam bilgisayarı tam da eşinin karşısına koyar, küçük kahkahalar atarak sürekli o delikanlıya mesajlar atar. Bir yandan da yan gözde acaba fark edecek mi diye kocasının yüzüne bakarmış. Günler geçmiş ama kocası hiç aldırmamış, bakmış olacak gibi değil. Bu seferde akşamları eve geç gelmeye başlamış. Aslında delikanlıyla aralarında aşk mesajları dışında ciddi bir ilişki yokmuş. Onun derdi kocasını daldığı derin uykudan uyandırmakmış. Akşamları da kimseyle buluştuğu filan yok. Eve geç gelmek için çarşı pazarda ulaşıyormuş. Eşi bunu da pas geçmiş. Bir gün olsun karısına sen neredesin diye sormamış. Bir akşam Armağan eve her zamankinden çok daha geç gelmiş. Kocası da bir karısına sen neredesin diye sormamış.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 Prenses diyince aklıma ünlü İngiliz prensesi Dayana geliyor. Masallardan fırlamış gibi güzel ama yine masallardaki kızlar kadar hüzünlü bir prenses de o.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 O bayılır, doğrallara gitmeye, beni de giydirir, kuşatırlar. Bazen Sedat, bazen de kayınvalidemin göz muayenesinden geçirip çıkardım evden. Hamilelik ve sonra yaşanan acılardan sonra bir süre evden çıkmadım.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 Onun ile ilgili her şeyi öğrenmeden bu soruya cevap veremiyorum. Onun ise konuşmak istediği tek konu var. O da Hayri. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? Nalan Hanım, sizi bir tek bu konuda çok iyi anlıyorum. Ne kadar acı çektiğinizin farkındayım. Hayri ile ilişkinizin başladığı günleri anlatıyordunuz.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 Ağzını çarptırarak gidip yattı. Benim ne kadar ciddi olduğumu bile fark etmedi. Sanırım o gece bile bebek gibi uyuydu. Bana bu gücü hayrinin verdiğini sonradan fark ettim. Kulakların çığnasın armağan diyorum içimden. Bak böyle düşünen tek kadın sen değilmişsin. Şimdi nelerdesin, kiminlesin, artık mutlu musun acaba? Bazı şeylerin kıymetini bilderken maddi manevi güçlü bir aile olmalarını ima ediyor galiba. Tabii ki onu söylüyor çünkü Sedat onlarla ayakta duran biri. Sedat'ın bugün malını mülküne elinden alı verseniz sap gibi kalır ortada çünkü kendine ait hiçbir değere sahip değil. Arkadaşları bile tanımaz onu. Çalışayım dese elinden işte de gelmez. Masaya yemek koysanız uzanıp almayı bilmez. Babası ona kısmak da çok haklı ama onu biz böyle yetiştirdik diyen yok. Suçun büyüyor onların.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 Aşk çok güçlü bir heyecandır. Hem derin hem çok yüksek bir duygu yumağıdır. İnsanın yaşama sevincini, enerjisini arttıran, gözlerini parlatan, güzelleştiren, sağlık kazandıran ve en önemlisi onu mutlu eden bir duygudur. Tıpta hastalıkları iki gruba ayırır doktorlar: akut ve kronik diye. Akut hastalıklar ani başlar ve riski yüksektir. Kronik hastalıklar yavaş başlar, sonrada uzar gider. Aşk akut bir hastalıktır. Ani başlar ve çok gürültülü seyreder. Tansiyon yükselir, kalp hızlanır, nefes alış verişler sıklaşır, yanaklar pembeleşir, vücut ısınır. Böyle akut bir duruma insan oğlu.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 O yanımda olduğun sürece beni ayakta tutan bir güçtü bu. O gidince ben yine eski ne halen olacağım. Ah beni halen. Bence de götürceye benziyor. Yedi yılda onlar hala senin olmadıysa yandın. Şimdi içinde bulunduğunuz koşullar nedeniyle böyle düşünüyor olabilir misiniz?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 Yedi yıldır onun yüreğinde hiç azalmayan bir aşkı kaybetmek de kolay değil hane. Kadınlar hep aşk sonsuz olsun isterler. Oysa aşk her zaman sonsuzla özense de bir fırtına gibi, bir kez durulunca bir daha kolay kolay dirinleşemeyen bir tutkudur.